Hayatın Renkleri Oscar Wilde, sadece İngiliz edebiyatının değil, dünya edebiyat tarihinin en önemli isimlerinden biri. Dorian Gray'in portresinden Gülbül'le Gül'e kadar birçok eserin unutulmaz kalemi. Fakat Oscar Wilde'ın yetenekli elleri kariyerinin en verimli döneminde kalem değil kürek tuttu. Lord Alfred Douglas ya da herkesin onu tanıdığı adıyla Bosie için duyduğu aşk ve ikilinin ilişkisine Bosie'nin babasının duyduğu nefret sebebiyle Oscar Wilde ahlaksızlıktan suçlu bulundu ve kürek cezasına çarptırıldı. İlişkiler üzerine yazdığı sözler romantik filmlerden realist metinlere kadar her yerde karşımıza çıkan bu büyük edebiyatçı kendi ilişkisinin bedelini iki yıllık kürek cezasını izleyen kaçınılmaz bir ölümle ödedi. 1900 yılında sırf eşcinsel olduğu ve bunu reddetmediği için Hayatın Renkleri Hayatın Renkleri Oscar Wilde'ın ahlaksızlıktan suçlu bulunduğu ve 1900 yılında sona eren kısa hayat hikayesiyle başladı sevgili dinleyiciler. Avrupa Komisyonu İnsan Hakları ve Demokrasi Kampanyası, Türkiye'de insan hakları ve demokrasi kavramlarının toplumun her kesiminde, her alt grubunda yerleşmesini amaçlıyor. Ve tabii ki bugüne kadar ayrımcılığa, hak ihlallerine, baskılara maruz kalmış olan gruplar da bu kampanyada öncelik oluşturuyorlar. Sevgili dinleyiciler, Hayatın Renkleri program dizisi Kaos Gale ve Radyo TÜ tarafından yürütülen ve Avrupa Komisyonu'nun insan hakları ve demokrasi kampanyası kapsamında desteklenen bir proje. Bu proje iki aşamadan oluşuyor. Birinci aşama yasaların ve yönetmeliklerin gözden geçirilmesi ve gay-lezbiyen ayrımcılığı içeren yasaların saptanması. İkinci aşama ise şu an dinlemekte olduğunuz Hayatın Renkleri adlı radyo program dizisi. Bu program dizisinin amacı Türk toplumundaki gay ve lezbiyen bireylerin görünürlüğünü artırmak. Bu amaçla sizlere toplam 12 bölümden oluşan bir dizi hazırladık. Her bölümde bugüne dek adlarını görsel ve yazılı basından sıkça takip ettiğiniz uzmanlar ve kanaat önderleriyle insan hakları ekseninde gay-lezbiyen bireylerin toplumsal yaşamın her alanındaki haklarını tüm ayrıntısıyla inceleyeceğiz. Hayatın renklerine başlamaktan dolayı bizler çok heyecanlıyız ve ilk programımızda bu heyecanımızı Kaos Kale'den Ali Erol ve Burcu Ersoy bizlerle paylaşacak. Ayrıca Bir Gün Gazetesi yazarlarından, Manchester Üniversitesi'nin eski akademisyenlerinden ve en büyük uluslararası gay-lezbiyen organizasyonu olan ILGA'nın genel sekreterliğini yapmış Kürşat Kahramanoğlu, Avukat Oya Aydın ve LGBT Merkezi Paris'ten Herve Kado da programımızın konukları arasında. Hayatın Renkleri dizisinin birinci programı başlıyor. Hayatın Renkleri Sevgili dinleyiciler, eşcinsellik veya gay lezbiyen hakları yeni yeni konuşmaya başladığımız konular. Ancak aslında eşcinselliğin çok uzun bir geçmişi var. Hayatın Renkleri'nin ilk konu, Kaos Geli'nin kurucularından Ali Erol'a tarihse eşcinselliğin nasıl var olduğunu sorduk. Tarık boyunca eşcinselliğin günah, suç, hastalık gibi ana kıskaçları alınması, eşcinsellik üzerinden bu yaklaşımın doğrudan eşcinsel bireylere yönelmesi ve eşcinsel bireylerin fiziki olarak ortadan kaldırılmasına kadar çeşitli yaklaşımlar, çeşitli pratikler yaşandı ve görüldü. Ama şu da görüldü ki hem bilimsel araştırmaların sonucunda olsun hem onca farklı politik baskının sonucunda olsun eşcinsellik ortadan kaldırılamıyor. Eşcinsel kadın ve erkeği ortadan kaldırsam bile bir duygu olarak, bir sevgi, bir aşk, bir yönelim çeşitliliği olarak eşcinselik ortadan kaldırmıyor. Bugün ülkemizde düşündüğümüzde eşcinsel kadın ve erkekler henüz daha yeni yeni adım atıyorlar. Kendi hayatlarına sahip çıkma, örgütlenme konusunda. Hayatın renklerini Radyo Ottu ve Kaosgele ile birlikte hayata geçiriyor. Peki Kaosgele ile nedir? Neyi amaçlar? Söz yeniden Ali Erol'da. Kaoskeli bir eşcinsel örgütlenmesidir. Bununla birlikte eşcinsellerin heteroseksüellerle birlikte özgürleşeceğini düşündüğü için tüm cinsel yönelimlerin eşit bir şekilde yan yana yaşayabileceği bir toplum ideali için mücadele eden bir örgütlenmedir. Kaos G.L. tüm bu süreçte eşcinsel kadın ve erkeklerin bir araya gelmesi, kendi haklarına sahip çıkması ve kendi ifade ve örgütlenme özgürlükleri üzerinden hak mücadelesi vermesi için oluşturulmuş bir yapılanma olarak yoluna devam ediyor. Peki, yasal düzenlemeler çerçevesinde cinsel yönelim ayrımcılığı nasıl tanımlanıyor? Hayatın renklerinin şimdiki konuğu bir avukat, Oya Aydın. Birçok sivil toplum kuruluşu için çalışan avukat Oya Aydın, ayrımcılık yasağını anlatıyor. Şimdi eşcinsellikle ilgili e, temel kavram ayrımcılık yasağı biliyorsunuz. Ve ayrımcılık yasağı e, kişi hak ve özgürlükleri mücadelesinin... E, en önce dile getirilenidir. Belki hani o Fransız devriminden klasik olarak söz ederler ya eşitlik ilkesi derler. Eşitlik ilkesinin bile daha öncesindedir. Ayrımcılık yasağı. Savaş hali dahi hiçbir halde istisnası olmayan, dokunulmaması gereken, ihlal edilmemesi gereken bir haktır. Diğer taraftan insan hakları perspektifinden bakarsanız hem insan hakları Avrupa sözleşmesinde hem bizim anayasamızda hem de bütün insan hakları belgelerinde e, özel yaşamın Gizliliği hakkı vardır bu da en temel kişilik haklarından biridir ve cinsel yöneliminiz nedeniyle sizin hayatınızın herhangi bir yönüne müdahale edilmemesi özel hayatın korunması anlamında da çok temel bir insan hakkıdır eşcinsellerin cinsel yönelimleri nedeniyle pek çok diğer temel insan hakkından mahrum kaldıklarını biliyoruz. Evlenme hakkı, aile kurma hakkı bir temel hak olarak artık tanımlanıyor ama eşcinsellerin dünyanın büyük bir bölümünde böyle bir hakları yok. Miras hakkı, özel hukuka bağlı pek çok hak, sosyal güvenlik hakkı. Yani bir eşcinsel çift birlikte olduğu kişiyi sosyal güvenliğinden yararlandıramıyor, mirasını bırakamıyor. O kaza geçirdiğinde onun organlarının bağışlanıp bağışlanacağına işte oksijen hortumunun çekilip çekilmeyeceğine vesaireye karar veremiyor. Yani eşcinselliği nedeniyle pek çok insan hakkından ve insan hakkına bağlı olarak türetilen o özel hukuksal haklardan mahrum bırakılmak bir tarafa bir de kimliği insanın en temel dokunulmaz olan kimliği özel alanına saldırı ve özel alanı nedeniyle ayrımcılığa uğrama e Durumu nedeniyle insan haklarının çok merkezinde, çok temel bir alanında duruyor eşcinsellik. Sevgili dinleyiciler, yasal düzenlemelerin bir diğer ayağı da uluslararası anlaşmalar. Türkiye'nin imzacı taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde her türlü ayrımcılık suç olarak tanımlanıyor ve bunlar arasında cinsel yönelim ayrımcılığı da listeleniyor. Peki Avrupa Birliği ülkelerinde gerek yasal gerek toplumsal düzeyde cinsel yönelim ayrımcılığına nasıl bir yaklaşım var? Kaoskele'den Ali Erol hayatın renkleri için cevaplıyor. Avrupa Birliği söz konusu olduğunda eşcinsellerin hakları ve eşcinseller için eşitlik öngören durumlar yeni denebilir. Çünkü Avrupa Birliği ülkelerinde de eşcinseller daha düne kadar Türkiye'de ve bugün itibaren Türkiye'de yaşanan sorunların pek çoğu ordu yaşandı eşcinselliğin işte bir günah bir hastalık, bir suç olarak addedildiği, koşturmaya uğradığı soruşturmaya uğradığı, kapatıldıkları ve hatta öldürüldükleri dönemler söz konusu oldu Avrupa Birliği ülkelerinde. Ama Avrupa Birliği'nin şöyle bir önemi var. Ne zamanki insan hakları söz konusu olduğunda toplumun her kesimi için eşit bir insan hakkı programı geliştirmek durumunda kaldılar. Çünkü insan haklarının herhangi bir kesime tanınıp bir diğer kesime tanınmadığında bir bütün olarak o program aslında yürümediği ve toplumda eşitliğin ve adaletin kurulamadığını öngördüler. Bu beraberinde Avrupa Birliği kurumlarında insan haklarının tartışılmaz bir konu olması ve ayrımcılık özelinde de toplumun hiçbir kesimini ayrımcılığın öngörülemeyeceği ve ayrımcılığın bir suç olarak tanımlanması aşamasına gelindi. Hayatın Renkleri Peki Eşsizler niçin için bir STK çatısı altında birleşmek istediler. Bu bir zorunluluk muydu yoksa doğal bir sürecin sonucu muydu? Kaoskale nasıl ortaya çıktı? Yani her şeyden önce şu, biz kendi eşinselliklerimizi keşfettiğimizde yapa olduğumuzu sanıyorduk. Ya yani kendimiz gibi olan insanların nerede olduğunu ve kendimiz gibi olan insana nasıl ulaşacağımızı bilmiyorduk. Toplumun işte popüler kurumlarında, medyada olsun ve bazı benzeri kurumlarda olsun gösterilen ama öyle adlandırılan ya da ima edilen ama bize pek de benzemeyen insanlardan mı ibaret eşcinsellik sadece diyordum. Ama ne zaman ki biz kendimiz gibi olan insanları arayıp bulma ve bu yalnızlıktan kurtulma duygusu iki şeyi beraberine getirdi. Bir, gerçekten birbirimize ihtiyacımız var. İki, birbirimizi buldukça yalnız olmadığımızı ve toplumun her kesiminden, köyünden metropolüne, zengininden fakirine, öğrenciden öğretmenine, toplumun her kesiminden ve her türlü ortamdan, kısacası insan olduğu her çevreden bizim gibi insanların, gay ve lezbiyenlerin, kadın ve erkek kişilerin olduğunu gördük. Bu bir araya gelme duygusu hem kendimizi keşfetme, kendi içimizde ellerimizi kurma hem de bir dayanışma ihtiyacına karşılık geliyordu. Bununla birlikte biz görünür olmadığımız dönemlerde bizim sorunlarımız da görünür değildi. Dolayısıyla biz yaklaşık 10-15 yıl önce bir araya gelmeye başladığımızda yani ne sorunuz var ki niye örgütlenmeye çalışıyorsunuz deniyordu bize. Oysa biz görünür olmadığımız için sorunlarımız da görünmediğinden örgütlenmeye sanki ihtiyaç yokmuş gibi sanıyordu. Ama biz birbirimizi bulup hayatın her alanından eşliği adalet talebinde bulunduğumuzda beraberinde bu görünürlük bizi özgürleştirirken bir diğer açıdan da bir çatışmayı beraberinde getirdi. Bu çatışmayı biz barışçı bir şekilde çözmek ve bu toplumu sadece heteroseksüellerden ibaret olmadığını, eşcinsel, heteroseksüel, biseksüel bir çeşitliğe sahip olduğunu ve bu çeşitliliğin de eşitçe ve adil bir şekilde yaşaması gerektiğini düşünüyoruz. Yani tüm bu eşitlik adalet kaygısıyla Kaos GL gibi bir eşcinsel örgütlenmesi ortaya çıktı. Kaos GL'den Burcu Ersoy ve Ali Erol yine hayatın renkleri için cevaplıyor. Kaos GL Türkiye'deki tek G lezbiyen STK'sı mı? Türkiye'de başka örgütler de var. E, Kalskale 94 yılından beri bir araya gelmiş bir örgüt. 2005 yılından beri de dernek olarak, yasal bir dernek olarak devam ediyor. Lambda İstanbul var. İstanbul'da Lambda İstanbul Ezilen Gay Cinsel Travır Transseksüel Dayanışma Derneği. O da 93 yılında ilk olarak kurulmuştu. Dernekleşme sürecinde şu anda Bursa'da Gökkuşağı Derneği var. Ankara'da yine Pembe Hayat LGBTT Derneği var. Antalya'da Antalya Gökkuşağı LGBT ve Eskişehir'de e, Moral Eskişehir e, LGBT Derneği var. Kaosist var aynı zamanda İstanbul'da. İzmir'de de Kaoski İzmir var. Hayatın Renkleri. Tüm anketlerden çıkardığımız sonuç. Cinsel yönelim ayrımcılığı ile mücadelede Türkiye'de daha yolun çok başındayız. Ancak örgütlü bir yapılanmaya gidilmesi ve STK çatısı altında mücadele ediliyor olması da gerçekten umut verici. Peki Dünyada cinsel yönelim ayrımcılığıyla mücadelede gelinen nokta ne? Uluslararası Lezbiyen Gay Organizasyonunun eski genel sekreterlerinden ve Manchester Üniversitesi Felsefe Bölümünün eski öğretim üyesi, bir gün gazetesi yazarı Kürşat Kahraman'a danışıyoruz Hayatın Renklerinde. Dünyada eşcinsellerin örgütlenmesi hangi boyutta? Son 30 senedir dünyada eşcinsellerin örgütlenmesi ciddi bir şekilde artışta ama hem de sadece batıda demokrasinin ve insan haklarının iyi durumda olduğu ülkelerde değil. Hiç beklenme, beklemediğiniz İran'dan efendim söyleyeyim, Ürdün'den e, Mısır'dan e, Filipinler'den e, Kore'den tutun da efendim mesela Amerika Birleşik Devletleri kanatla Avrupa'nın bütün ülkelerine kadar. Dünyanın en önemli e, örgütü milletlerarası örgüt olarak ILGA diye bir örgüt, International Lesbian and Gay Association 500'ün üzerinde örgüt üyesi vardır. Bunların her biri kendi başlarına örgütler üye oluyorlar ve 100'den fazla ülkede dünyanın 5 kıtasında organize olan bir organizasyondur. Hayatın Renkleri LGBT Merkezi Paris'ten Herve Caldo'ya Fransa'da aktif olarak çalışan lezbiyen, gay, biseksüel, transeksüel örgütlerini, eşcinsel haklarının bulunduğu seviyeyi ve cinsel yönelim ayrımcılığı ile mücadelede bu noktaya nasıl gelindiğini sordu. Merhaba, hello, I can try. Şu anda Fransa'da 200 civarında aktif olarak çalışan gay lezbiyen örgütü var. Fakat bunların birçoğu spor, şarkı söyleme, dans gibi faaliyetlerle ilgilenen sosyal gruplar. Şu anda bu tip kuruluşlar çok popüler. AIDS, sivil haklar gibi daha radikal konularla ilgilenen aktivist grupların sayısı daha az. Sosyal gruplarda her ne kadar önemli olsa da aktivist grupların varlığı çok kritik çünkü cinsel yönelim ayrımcılığıyla savaşmak gerekiyor. Her ne kadar Fransa'da durum oldukça iyi olsa da. Gururlu ve güvenli bir şekilde mücadeleye devam etmeliyiz. Fransa'da mücadele 1950'lerde başladı. En büyük kuruluşsa Mayıs 1968 Öğrenci Hareketleri sonrasında kuruldu. Fransa Cumhuriyetçi Aktivist Eşcinseller Örgütü sokakta görünür olarak homofobi ile savaşmaya gönüllü eşcinsellerden oluşuyordu. 1980'lerde birçok başka örgüt de bu mücadeleye katıldı ve ilk Gay Pride 1981 yılında Fransa'da gerçekleştirildi. Sevgili dinleyiciler tüm bu gelişmeler umut verici bir tabloyu işaret ediyor. Ülkelerde demokratik kurumlar yerleştikçe, gay-lezbiyen bireylerin insan hakları çerçevesindeki haklarına erişmeleri de kolaylaşıyor. Peki, önemli bir demokratikleşme süreci yaşayan Türkiye'deki durum nasıl? Gay-lezbiyen bireyler demokratik haklarına yaklaştılar mı? 7 sene boyunca International Lesbian and Gay Association'ın genel sekreterliğini yapmış Kürşat Kahramanoğlu, hayatın eklerini değerlendiriyor. Bir daha biz tabii diğer insan hakları konularında da olduğu gibi ama belki bunda biraz daha fazla daha bu işin çok başındayız. Türkiye'de çok umut verici bu konuda gelişmeler var. İki tane önemli organizasyon var ILGA'nın üyesi olan Türkiye'de birisi Ankara'da birisi İstanbul'da. Ee, bu kaos ve lambda. Ve bu organizasyonlar e, yavaş yavaş e, ciddi işler yapıyor. Zaten bu programda bunun bir göstergesi. Türkiye'deki genel insan haklarına saygı ve Avrupa Birliği'ne girme süreci içinde tabi bunların e, yeşillenmesi ve hayata geçmesi daha kolaylaşıyor. Ama dediğim gibi bu işin daha çok başındayız. Sadece birkaç tane eşcinsel organizasyonun şeyli olmaz, gayretiyle olmaz. Türkiye'deki insan hakları camiasının her şeyden önce bu insan hakkını ciddiye alması gerekiyor. Hayatın renklerinde söz yeniden Kürşat Kahramanoğlu'nda. Cinsel yönelim ayrımcılığıyla mücadelede örgütlenme neden gerekli? Bütün insan hakları gibi yani e, çok basit en basitine gidersek çok eski bir e, şey benim öğrencilik zamanından bile bu otüde kalmış benim aklımda çok es, bir, önemli bir maksim vardır o da şu hak verilmez alınır bu çok önemli bir maksimdir e, insan hakları konusunda çünkü verilen hak veren tarafından aynı şekilde gelir alınabileceği için mühim olan o hakkı tabandan gelen bir e, istekle e, yerini oturtmak. Onun için örgütlenmek çok önemli. E, yani bugün e, alfa Birliği e, standartlarına uyacağız diye ki zaten olacağı da Türkiye'de bir, benim korktuğum büyük bir ihtimalle bu diğer azınlıklara olduğu gibi eşcinsellere de hakları verilir ise o hakkın ne anlamı olacak? Kadınlara verilen oy hakkı gibi olacak. Yani kocasına sorarak oy, hakkı, oy, oy atan bir partiye ülkede kadının oy kullanma hakkı ne kadar bir oy kullanma hakkıdır? Aynı şekilde. Bunun için örgütlenme gerekli. Bütün insan haklarını konularında olduğu gibi eşcinsellik için de bu geçerli. Hayatın Renkleri Cinsel yönelim ayrımcılığıyla mücadelede en önemli adımlardan biri örgütlenme olarak görünüyor sevgili dinleyiciler. Türkiye'de bu yönde çalışmalarına devam eden önde gelen örgütlerden biri Kaos GL. Kaos GL neler yapıyor, çalışmalarını hangi alanlarda sürdürüyor? Tabii ki de Kaos GL'den Ali Erol'a sorduk. Yani Kaos GL denince aslında ilk bilinen ve en çok bilinen aynı adla çıkardığımız Kaos GL dergisi var. Bu dergi Kaos GL eşcinsel örgütlenmesinin başlangıcından beri yayınlanan bir dergi. Derginin de aslında başına bazı şeyler geldi sorun. yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Evet. Bir poşetlenme hı hı. durumu oldu, toplatılma hı hı. durumu oldu. Hı hı. Dergi 1994'ün Eylül'ünden beri düzenli olarak çıktı ve iki sorun yaşadık. Bir sorun eşcinsel dergisinin işte küçük küçüklere Muzur Neşriyat'tan Koruma Kurulu tarafından Muzur bulunması e, şeklinde yaşadık. E, Muzur bir, muydu dergi peki? Bize göre değildi. Şüphesiz ki değildi. Çünkü bu e, dergi Türkiye'nin tek eşcinsel dergisiydi. Ve bu dergide e, bir profesörden sanayi işçisi bir eşcinselin parkta yaşadığı bir probleme kadar... ...ya da bir başka işlerinde yaşadığı bir probleme kadar e, her türlü yazı, hayata dair her türlü yazı söz konusuydu. Yani bırakalım Muzur'u e, erotik bile değildi bu dergi e, bize göre. Ama şöyle... Böyle bir sorun ki tam da bu Avrupa Birliği'nin başlattığı insan hakları kampanyası çerçevesinde bu kampanyanın da haklı bir gerekçesine işaret eden bir durumdu. Ne zaman ki eşcinsel bireyler kendi hayatları üzerinden sorunlara sahip çıkıp kendi haklarını aramak istediklerinde aslında en temel iki insan hakkını kullanmaya başladıklarında yani örgütlenme hakkı ve ifade hürriyeti anlamında hakkı kullanmaya başladıklarında sırf eşcinsel oldukları için sırf ...cinsel yönelimimizden dolayı engellerle karşılaşıyoruz. Bu engel nedir? Dergi demek eşcinsel bireylerin ifade hürriyeti demektir aslında. Bu dergiyi sen poşete soktuğunda benim ifade hürriyetim poşete sokmuş oluyorsun aslında. O muzur bize göre yani bir suçlamaydı. Yani bizim varlığımıza dair bir tahammülsüzlüktü. Peki dergi çıkarmak dışında kaos geleneler yapıyor? Ali Erol cevaplıyor eşcinsellerin e, cinsel sağlık alanından üniversitelerdeki sorunlarına kadar aileleri yaşadıkları sorunlardan, çalışma hayatındaki sorunlarına kadar zaten e, çalışma yürütüyoruz ve bu çalışma alanlarında aynı zamanda bir görünürlük de söz konusu. Örneğin erkek eşcinsellerin cinsel sağlığı söz konusu olduğunda bugün e, Sağlık Bakanlığı ile bir çalışma yürütebiliyoruz. E, ya da yine hukuk alanında, e, ruh sağlığı alanında eşcinsellerin sırf eşcinsel olmalarından dolayı, cinsel yönelimlerinden dolayı maruz kaldıkları ayrımcılıklara karşı avukatlarımız da günlük bir hukuk hattı oluşturup yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde ruh sağlığı alanında danışmaya ihtiyacı olan kadın ve erkek eşcinsellerin bu ihtiyaçlarını karşılamak için gönüllü psikolog ve psikiyatr arkadaşlarımızın katkılarını devreye sokabiliyoruz. Onun dışında özellikle üniversitelerde ve akademide eşcinselliğin araştırılması, işte eşcinsel öğrencilerin varoluşları üzerinden sorun yaşamamaları çeşitli çalışmalarımız var. bu çalışmalar iki şekilde bir öğrenci yönelik ...üzgürleştirici çalışmalar bir de akademik anlamda doğrudan derslere davet ediyoruz ve bu derslerde eşcinsel öğrencilerin olsun genel olarak eşcinsel belediye yaşadığı sorunları anlatıyoruz ilgili derslerde. Ayrıca kültür merkezinde etkinliklerimiz oluyor, film gösterimleri, çeşitli konularda sohbetlerimiz oluyor, buluşmalarımız oluyor. Homofobi karşıtı buluşma oluyor. Evet, onu tam onu söyleyecektim. Yani bu, bunlar daha çok hani kültür merkezi etkinlikleri çerçevesinde daha küçük, daha dar kapsamlı etkinlikler ama örneğin ilk e, büyük etkinliğimizi 2003 yılında e, lezbiyenlerin, gelirlerin sorunları ve toplumsal barış için. Çözüm arayışları sempozyumuyla yapmıştık. Daha sonra 3 senedir de homofobi karşıtı buluşmayı düzenliyoruz. İkincisini bu sene düzenledik Mayıs ayında. 17 Mayıs'ın uluslararası homofobi karşıtı gün olması sebebiyle Mayıs ayında yaptığımız bir buluşma bu. 4 gün sürüyor. Hayatın Renkleri Gerek kamu kurumlarıyla, gerek diğer STK'larla, gerekse bireylerle gerçekleştirilen tüm bu geniş kapsamlı çalışmalar eşcinsel hareket içerisinde kaos gelenin geldiği noktayı gösteriyor. Toplumsal uzlaşma, küçük gruplar içerisinde kapalı çalışmalar yapmaktansa kamusal alana ve toplumsal alana açılarak mümkün olabilecek. Bu anlamda sadece eşcinsel bireylerin değil, heteroseksüel bireylerin de bu örgütlenmeye desteği çok önemli. Akademisyenler, politikacılar, gazeteciler, psikiyatrlar, hukukçular, cinsel yönelim ile mücadelede çok önemli bir noktada yer alıyorlar. Toplumsal uzlaşma için geniş katılımlı, örgütlü bir mücadele şart. Peki... Bu mücadelede yer almak isteyen bireyler ne yapabilirler? Örneğin Kaosköy Leğe'ye nasıl üye olunuyor? Yine Burcu Ersoy ve Ali Erol cevaplıyor. Kaosköy Leğe Derneği'ne üye olmak hem web üzerinden hem de derneğe gel gelerek de yapılabilecek bir şey. Çok basit. Bütün dernek üyeliklerinin olduğu gibi her türlü cinsel yönelimden, her kesimden insan derneğimize üye olup olabilir. Bunu niye söylüyorum? Yani biz biz... E, e, bize yapılan ayrımcılığı kimseye yapmamaya özen gösteriyoruz. Yani hiçbir koşulumuz yok derneğe üye olmak için bu anlamda. E, i̇lla eşcinsel olması gerekmiyor bir bireyin. E, Kaosgele derneğine üye olmak için. Peki heteroseksüel üyeleriniz de var mı? Evet de var. E, bir çok... En başından beri evet. aslında heteroseksüellere birlikte çalışıyoruz. Tabii ki yani dernek olmadan önce de e, e, heteroseksüel arkadaşlarımızla birlikte çalışıyorduk. Dediğim gibi hiçbir e, cinsel yönelim ayrımı olmaksızın e, mücadelenin ancak birlikte kurulabileceğine inanıyoruz çünkü. Hayatın Renkleri program dizisinin ilk bölümünün sonuna yaklaşırken çok önemli bir sorunun da cevabını vermek gerekiyor. Hayatın Renkleri program dizisi boyunca geri kalan 11 programda gay-lezbiyen bireylerin haklarını toplumun birçok farklı alanı içerisinde değerlendireceğiz. Peki hayatın renkleri ile neyi amaçlıyoruz? Hayatın renklerinden ne bekliyoruz? bu programlar sayesinde de e, belki e, kafalarında ön yargıları olan, e, yanlış bilgilenmelere sahip olan e, birçok insan var. Belki bu program sayesinde yeni bir şeyler öğrenebilecekler. Tartışmak istedikleri konuları, daha önce tartışmadıkları konuları belki e, kendi sözlerini de katarak e, konuşabilecekler diye düşünüyoruz. Son olarak şunun altını çizmek isterim ben. Eşinsel bireyler sanılmasın ki işte bizden uzakta bizim ailemizden, bizim iş yerimizden bizim sınıfımızdan, bizim ofisimizden uzakta başka yerlerde yaşayan insanlar değil. Eşinsel bireyler tüm ailelerde, tüm iş yerlerinde, tüm okullarda, sokağın ve hayatın her alanında olabilirler. Ama peki bu insanlar niye her yerde görünmüyorlar? Çünkü göründüklerinde işten atılma kaygısı, okuldan atılma kaygısı, yurttan atılma kaygısı ve pek çok kay gey ve korku var. Ve bu haklarını arayabileceği yasal kanalların olmadığı noktasından da görünür olamıyorlar. Görünür olamamaları gey ve lezbiyenlerin olmadığı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla insanlar belki de kendi yakın çevresine, ailesine, iş yerine, okuluna bakması gerekir ve görünür tek bir eşcinsel olmadığı bir ortamda bile eşcinsellere yönelik ayrımcı davranmaması gerekir. Kaos GL'den Burcu Ersoy ve Ali Erol'a hayatın renklerine kattıkları renk için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Hayatın Renkleri Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu'nun katkılarıyla hazırlanan Hayatın Renkleri program dizisinin ilk bölümünde bu hafta eşcinsel örgütlenmesini, Türkiye ve dünyadaki eşcinsel hakları için mücadele veren STK'ları ve insan hakları ekseninde gay-lezbiyen haklarının durduğu noktayı değerlendirdik. Sevgili dinleyiciler, Hayatın Renkleri ile ilgili görüş, öneri ve sorularınızı bize iletebilirsiniz. Elektronik posta adresimiz hayatınrenklere.com.tr veya kaosgele.org. Gelecek hafta Hayatın Renkleri'nin ikinci bölümünde eşcinselliğe dair önyargılar ve sıkça sorulan soruları konuşacağız. Önümüzdeki pazar saat 12.30'da görüşmek üzere, hoşçakalın. Hayatın Renkleri Her Pazar 12.30'da Radyo Öktü'de.